Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Soruça ait. <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesiyle başlıyoruz yolculuğumuza. Peygamber Efendimizin birinci kuşaktaki dedesi Şeybe veya bilinen ismiyle Abdulmuttalib. Doğuştan ak saçlı olduğundan kendisine Şeybe ismini vermişlerdi. Abdulmuttalib onun lakabı. Ancak daha çok bu lakapla şöhret bulmuş ve anılmış. Bu lakabı alışının hikayesi şöyle anlatılıyor. Şeybe küçüklüğünde Medine'de dayılarının yanında kalıyordu. Bir gün mahalli arkadaşları, diğer çocuklarla Medine'de bir meydanda ok ateşi yapıyorlar. Bütün çocuklar arasında, alnında parlayan, kainatın efendisine ait nur sebebiyle rahatlıkla seçilebiliyordu. Çocukların bu yarışmasını seyretmek için, Büyüklerden bir kalabalıkta orada hazır vaziyetteydi. Ok atma sırası şeybeye geldi. Okunu yayına yerleştirdi. Kendinden emin bir tavırla yayını gerdi. Bir an nefesini kesip yayını salıverdi. Yaydan fırlayan ok hedefe tam isabet etmişti. Herkes hayranlık dolu bakışlarla kendisine bakarken, o bu başarıdan duyduğu sevinç ve heyecanı şu sözlerle dile getiriyordu. Ben Haşim'in oğluyum. Ben Bey'in oğluyum. Okum elbette hedefini vurur. Seyre gelen büyükler, şeybenin bu övücü sözlerini duydular. Haris bin Abdi Menafoğulları'ndan biri yanına yaklaştı, sorup sual ederek onun Haşimin oğlu olduğunu öğrendi. Mekke'ye dönüşünde bu adam durumu amcası Muttalip'e anlattı ve böylesine kabiliyetli ve zeki bir çocuğun yabancı ilde bırakılmasının kesinlikle doğru olmayacağını belirtti. Muttalip bu haber üzerine Derhal Medine'ye gitti. Şeybe'yi alarak Mekke'ye getirdi. Muttalip, terkisinde yeğeni şeybeyle ile Mekke sokaklarına girerken sordular. Bu çocuk kimdir? Göz değmesinden korkan Muttalip'in ağzından, kölemdir sözü çıktı. Eve gelince karısı Hatice de kendisine aynı soruyu yöneltti. Yine aynı cevabı verdi Bu çocuk benim kölemdir Ertesi gün amcasının kendisine aldığı güzel elbiselerle Mekke sokaklarında dolaşmaya başlayınca Herkes onun kim olduğunu merak etmeye ve sormaya başladı Bilenler Muttalib, Muttalib'in kölesi diye cevap veriyorlardı işte böylece o günden sonra her ne kadar kim olduğu bilahare ortaya çıktıysa da şeybenin adı Abdülmuttalib. Muttalib'in kölesi olarak kaldı. Aradan yıllar geçti. Alnında parlayan kainatın efendisine ait nur onu Kureyş'in reisliği makamına getirtip oturttu. Sımsıcak bir yaz günüydü. Kabe'nin yanındaki Hicr mevkiinde serin bir gölgede uyuyordu. O an bir rüya gördü. Rüyasında bir zat kendisine şöyle seslendi. ''Kalk, Tayyip'e'yi kaz.'' şaşırmıştı. Tayibe nedir diye sordu. Fakat o saat sorusuna hiçbir cevap vermeden uzaklaşıp gitti. Altunmut Talip uyanmıştı. Çok heyecanlıydı. Tayibe ne demekti? Tayibe'yi kazmak nasıl olurdu? Rüya'ya bir mana veremeden merak içinde o gün ve geceyi geçirdi. Ertesi gün yine aynı yerde uykuya daldı. Aynı adam tekrar göründü ve yine seslendi. Kalk, Berre'yi kaz. Rüyasında yine şaşkına dönen Abdülmuttalip, Berre nedir? dedi. Adam yine hiçbir cevap vermeden oradan uzaklaşıp gitti. Abdülmuttalip, Derin uykudan daha büyük bir merak ve heyecan içinde uyandı. Ne var ki gördüklerine bir türlü mana veremiyordu. Çok etkilenmişti. Ve ertesi gün yine aynı yerde yatıyor. Aynı adam gelerek kendisine kalk dedi. Mednune'yi kas. Derin uykuda olan Abdulmuttalib ''Mednûne nedir?'' diye sordu. Adam cevap vermeden uzaklaşıp gitti. Abdülmuttalib'in merak ve heyecanı son haddine ulaşmıştı. Üç gün üst üste gördüğü rüyanın boş olmadığını elbette biliyordu. Ama manasını anlayacak en ufak bir ipucu da ortada yoktu. Dördüncü gün oldu. Yine aynı yerde uykuya yattı. Aynı adamın geldiğini gördü. Adam bu defa zemzemi kaz dedi. O zemzem nedir, nerededir diye sorunca bu sefer adam cevap verdi. Zemzem bir sudur. Hiç eksilmez, kesilmez, dibine erilmez. Hacıların su ihtiyacını onunla karşılarsın. O, Kâbe'de kesilen kurbanların kanlarının döküldüğü yer ile terslerinin gömüldüğü yer arasındadır. Alaca kanatlı bir karga gelip orayı gagalar. Orada bir karınca yuvası da bulunur. Uyanan Abdülmuttalib'in heyecanına bu sefer sevinç katıldı. Çünkü rüyayı manalandırmak için ipucunu elde etmişti. Zemzem kuyusundan defalarca bahsedildiğini duymuştu. Fakat onun yerini o ana kadar kimse bilmiyordu. Çünkü cürhümlüler, Mekke'den düşman istilası önünden kaçarken, Kabe'nin bütün kıymetli mallarını zemzem kuyusuna atmış, Kuyu'nun üstünü de toprakla bir etmişler, belirsiz hale getirmişlerdi. İşte o zamandan beri Zemzem'in ismi vardı, kendisi yoktu. Abdulmuttalib artık Zemzem'in yerini bulup kazmakla görevli olduğunu anladı. Derhal araştırmaya koyuldu. Rüyasında kendisine öğretilen yere gitti. Bu sırada tam dendiği gibi alaca kanatlı bir karganın süzüldüğünü ve yere konarak gagasıyla bir yeri karıştırdıktan sonra havalanıp uçtuğunu gördü. Abdülmuttalib'in sevincine diyecek yoktu. Senelerden beri gizli kalmış, hayat bahşeden bir kuyuyu bulma ve ortaya çıkarma şerefine nail olacaktı. Zemzemin yerini tespit etmişti ve sıra kazmaya gelmişti. Bu şerefi başkasına kaptırmak ve bu sırrı başkalarına açmak istemiyordu. Bunun için ertesi gün yanına tek oğlu olan Haris'i aldı, tespit edilen yere gitti ve gizli gizli kazmaya başladılar. Bir müddet devam eden kazı sonucunda zemzem kuyusunun örülmüş duvar taşlarıyla bir daire şeklindeki ağzı meydana çıktı. Çok sevinçliydi Abdülmuttalip. Heyecanlıydı. Adeta gözlerine inanamıyordu. Ama gözlerine inansa da inanmasa da görünen bir kuyu ağzıydı. O an tekbir getirmeye başladı. Allah-u Ekber allah Ekber Ama yalnız değildi. Abdülmuttalib'in bu faaliyetlerini başından beri merakla gözleyen Kureyşliler, işin artık ortaya çıkmak üzere olduğunu fark edince, büyüklerine haber verdiler. Bir müddet sonra Kureyş büyükleri kazılan yere geldiler. Ve Abdülmuttalib'e, Ey Abdülmuttalib! Bu, babamız İsmail'in kuyusu. Onda bizim de hakkımız var. Bizi de bu işe ortak et, dediler. Abdülmuttalib, Hayır, yapamam, dedi. Bu iş sadece bana tahsis edildi. Ve aranızdan ancak bana verildi. Abdülmuttalib'in bu kesin cevabı, Kureş ileri gelenlerinin hiç hoşuna gitmedi. İçlerinden Adi bin Nefel şöyle dedi. Sen yalnız bir adamsın. Şu tek oğlundan başka dayanacağın bir kimsenin olmadığını biliyorsun. Sen nasıl olur da bize karşı gelir, bize boyun eğmezsin? Bu söz Abdülmuttalib'in adeta içine işledi. Çünkü kureşliler onu kimsesizlikle küçümsüyorlardı. Bu anlayıştan çok rahatsız olduğunu haliyle de belli etti. Bir müddet hiçbir şey söylemedi. Sonra içini şöyle döktü. Ya. Demek sen beni yalnızlık ve kimsesizlikle ayıplıyorsun öyle mi? Muhatabından hiçbir cevap gelmeyince biraz daha düşündükten sonra ellerini açarak yüzünü semaya çevirdi. Yemin ederim ki dedi Allah bana on erkek çocuk verirse bunlardan birisini Kabe'nin yanında kurban edeceğim. Abdülmuttalib'in bu sözleri hem bir dua hem bir yemin hem de bir adak idi. Elbette bu olayın burada sona ermeyeceği belliydi. Durumda bir hayli nazikti. Böyle hadiseler yüzünden, aralarında çok defa çarpışmalar patlak vermişti. Bunu bilen Abdülmuttalip, Kazı işinden o anlık vazgeçti. Ve işin bir hakem tarafından hallolmasını teklif etti. Bunu kabul ettiler. Hakemi tespit ettiler. Şam'da oturan Sa'd bin Huzeym. Amcalarından birkaçını yanına alan Abdülmuttalip, Kureyş kabilelerinin ileri gelenlerinden bir grupla, Şam'a doğru yola çıktı. Ne var ki henüz Şam'a varmadan, İlahi kader onları durdurdu. Abdülmuttalip ve yanındakilerin suları, alev saçan çölün ortasında bitti. Bu, kendileri için en büyük, en şiddetli düşmandan daha da tehlikeliydi. Abdülmuttalip'in müracaatına Kureyş ileri gelenleri, ''Suyumuz yok, ancak bu su bize yeter.'' diyerek red cevabını verdiler. Abdülmuttalip'le yakınlarının hayatı büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Ellerinde yapacakları hiçbir şey yoktu. Kocaman çöl ortasında su aramak, Serab'ın peşinde koşmaktan farksızdı. Fakat her şeye rağmen Abdülmuttalip, devesine atladı ve etrafta su aramaya koyuldu. Diğerleri ise, kendi ve yakın akrabalarının susuzluktan ölüp gidecekleri anı bekliyorlardı. Ama ümitleri kursaklarında kalıyordu. Kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem, mukaddes nurunu alnında taşıyan Abdülmuttalip, bir vadiden geçerken, devesinin ayağı bir ara kuru otlar arasına gömülmüş irice bir taşa takıldı. Deve tökezledi, o taş yerinden yuvarlandı. Yere düşmemek için devesine sımsıkı yapışan Abdülmuttalip, dönüp arkasına bakınca gözlerine inanamadı. Kocaman, alev saçan o çölde, yuvarlanan taşın çukurunda pırıl pırıl parlayan bir avuç su gördü. Heyecanla devesinden indi. Kılıcıyla taş kovuğunu genişletince su daha da gür akmaya başladı. Az zamanda önündeki çukurda fazlasıyla su birikmişti. Geri dönen Abdülmuttalip sevinçle çığlığı bastı. ''Gelin hem size hem hayvanlarınıza yetecek kadar su buldum. Vallahi buldum gelin.'' Hepsi yeniden hayata kavuşmuş gibi mutlu oldular. Su başına giderek hem kana kana içtiler hem de hayvanlarına içirdiler. Bir ara Abdülmuttalip kendisine su vermeyen Kureşlilere döndü. Suya gelin suya. Allah bize bu suyu verdi. Hem kendiniz için hem de hayvanlarınızı sulayın. Haydi durmayın gelin. Kureyşliler mahcup mahcup kaynağa geldi. Onlar da sudan içtiler, hayvanlarını suladılar. Kureyşliler Zemzem kuyusunun kazan ellerin kendilerine sunduğu bu serin ve temiz suyu içer içmez birden alemleri değişti. Mahcup ve suçlu bir eda içinde Abdülmuttalib'e döndüler. Ey Abdulmuttalib dediler. ''Artık sana diyecek bir sözümüz yok. Anladık ki zemzemi kazmak senin hakkın. Bu işe ancak sen layıksın. Vallahi zemzem hususunda seninle bir daha münakaşa etmeyeceğiz. Artık hakeme gitmeye de gerek yok.'' dediler. Hakeme gitmeden yarı yoldan tekrar Mekke'ye beraber döndüler. Mekke'ye dönen Abdülmuttalip, oğlu Haris'le birlikte kazı işine devam etti ve kısa zamanda kendisine rüyada gösterilen zemzemi ortaya çıkardı. Zemzem kuyusundan birçok kıymetli mal çıktı. Bunlar arasında altından iki giyik heykeliyle Kılıçlar ve zırhlar da vardı. Zemzemi ortaya çıkarma hakkını daha önce, Abdülmuttalib'i bırakan Kureş ileri gelenlerinin, bu kıymetli malları görünce, hırs damarları tekrar kabarmaya başladı. Yine Abdülmuttalib'in başına dikildiler. ''Ey Abdülmuttalib! Bu mallara seninle beraber biz de ortağız. Bu mallarda bizim de hakkımız var.'' dediler. Cömert ve sabırlı olan Abdülmuttalip önce, ''Hayır, sizin bu mallar üzerinde hakkınız yok.'' diyerek, isteklerini reddetse de, sonra yine cömertlik ve mertliğini ortaya koydu. ''Ben yine de size yumuşak davranayım. Aramızda kura çekelim.'' dedi. Bundan memnun olan Kureyş ileri gelenleri, ''Peki.'' dediler, bu kurayı nasıl ve ne şekilde yapacaksın? Şöyle anlattı. İlk çekeceğimiz kur'a Kabe için. İki kur'a benim, iki kur'a da sizin için çekeceğiz. Kur'a kime ne çıkarsa onu alacak. Çıkmayan mahrum kalacak. eşliler sevindiler. Doğrusu bu dediler. Tamam mı? Kabe'nin içindeki Hübel Putu'nun yanına vardılar ve Kur'a çektiler. Kur'a sonucu, Kureyş ileri gelenlerinin bu mallarda hakları olmadığını bir kere daha ortaya koydular. Altından geyik heykeller Kabe'ye, kılıç ve zırhlar Abdülmuttalib'e düştü. Onların payına hiçbir şey düşmedi. Lakin itiraz edecek halleri de yoktu. İşte Zemzem içindekilerle beraber böyle ortaya çıkarıldı. Zemzem bulunduğunda Abdül Muttalib'in yaşı 40 civarındaydı. 30 yıl sonra Allahu Teala'nın ihsanıyla erkek çocuklarının sayısı onu buldu. Bu sırada seneler önce yaptığı vaadini hatırlamıştı. Erkek çocuklarından birini Kabe'de kurban edecekti, söz vermişti. Peki hangisini? Bir baba için evladı nasıldı? Hepsi birbirinden güzel ve sevimli evlatları. Fakat Abdullah çok daha başkaydı. Abdullah, Abdülmuttalib'in erkek çocuklarından sekizincisiydi görünüşü ve iç dünyası olarak diğer kardeşlerinden çok daha farklıydı. Dünyaya gelir gelmez babasının alnında parlayan o nuru Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem onun alnındaydı. O güzel nur yüzüne harika bir güzellik veriyordu. Ama hiç kimse bu güzellik ve tatlılığın neden geldiğine, niçin geldiğine hiç merak etmiyorlardı. Farkında bile değildiler. Artık oğullarının onu da büyümüştü. Bir söz vermişti Abdülmuttalip. Onu yerine getirecekti. Oğullarını bir gün bir araya topladı. Ve işin hikayesini anlatarak içlerinden birine kurban etmesi gerektiğini bildirdi. Hepsi de hiç itiraz etmeden razı oldular. Sonra da babalarına sordular. Peki nasıl yapalım bunu? Kimin kurban edileceğini nasıl tespit edelim? Abdülmuttalip böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini biliyordu. Şöyle dedi. Her biriniz birer ok alın. Üzerine kendi isminizi yazın ve okları bana verin. İtaatkar çocukları babalarının emrini yerine getirdiler. Her biri oktanlığından bir ok çekti, üzerine kendi ismini yazdıktan sonra babasına uzattı. Okları toplayan Abdulmuttalip doğruca Kabeye vardı. Meselenin nasıl halledileceğini anlamıştı. Artık, o Hübel Putu'nun yanında ok çekilecek, kimin oku çıkarsa o kurban edilecekti. Kâbe'nin yanına varan Abdülmuttalib'in etrafını şehir halkı sardı. Elindeki on oku Allah'a verdiği sözünden caymış sayılmaması için tereddütsüz ok çekme memuruna uzattı. On okun üzerinde on ciğer paresinin ismi vardı. Hangi ok çıkarsa çıksın, ciğerinden bir parça kopacaktı. Görevli kişi oklardan birini çekti. Ve üzerindeki ismi titrek bir sesle okudu. ''Abdullah'' Şefkatli baba, duyduğuna inanmak istemedi. Oku, görevli kişinin elinden çekip aldı. Dikkatlice baktı, okudu. Abdullah. Göz pınarları bir anda yaşlarla doldu. Boğazında hıçkırıklar düğümlendi. Şefkati ve hisleri öylesine kabardı ve coştu ki bir an, ''Olamaz.'' diyerek, Haykıracak gibi oldu ama son anda verdiği sözü hatırlayarak çelik gibi iradesiyle şefkat ve hislerine gen vurdu. Yıkılmış bir halde yüzünü Kabe'den evine doğru çevirdi, ümitsiz ümitsiz yürüdü. Evde herkes onu bekliyordu. Hiçbirinin Kur'a sonucundan haberi yoktu evdekilerin. Eve giren Abdülmuttalib'in gözleri bir anda pırıl pırıl parlayan oğlu Abdullah'ın yüzüne dikildi. Şefkat ve merhametinin tekrar kabarıp his dünyasının içine girdiğini görünce yüzünü başka tarafa çevirdi. Oğulları teslimiyet içinde babalarına bakırıyorlardı. Şöyle konuştu. Abdullah, Allah kendisine kurban edilmek üzere seni seçti. Bu şerefi kardeşlerin arasından sana ihsan etti. Abdül Muttalip ailesini ve evini alev alev yakan bu haber, bir anda Mekke sokaklarını da hüzün ve kedere boğdu. Herkes birbirine soruyordu şimdi. Abdullah mı, o güzel, o tatlı çocuk mu kurban edilecek? Abdülmuttalip, yanan yüreğine, kasırgalaşan hislerine, okyanus dalgalarını andıran şefkat ve merhamet duygularını aldırmadan, biricik oğlu Abdullah'ın bileğini kavradı ve onu doğruca, isaf ve naile putlarının yanına götürdü. Abdullah'da sanki İsmail aleyhisselamın teslimiyeti vardı. En ufak bir memnuniyetsizlik ifadesi yoktu yüzünde. Abdülmuttalib'in bir elinde bıçak, diğer elinde oğlu Abdullah'ın eli vardı. Her şey tas tamandı. Bu sırada, bir takım gürültüler duyuldu. Kureyş eşrafı geliyordu. İçlerinden biri seslendi. Ey Abdülmuttalip sen ne yapmak istiyorsun? Abdülmuttalip nur yüzlü oğluna bakarak cevap verdi. Ben onu kurban edeceğim. Bu cevap kalabalık arasında hayret ve heyecan meydana getirerek dalga dalga büyüdü. ''Ey Abdülmuttalip'' dediler, ''bu nasıl olur? Sen ki Mekke'nin büyüsün. böyle yaparsan sonra herkes senin yaptığını yapmaz mı? Herkes oğlunu kurban ederse bizim de soyumuz kesilmez mi?'' Bütün kalabalık Abdülmuttalip'in aleyhineydi. Hatta hisleri, duyguları da. Lehinde olan tek şey çelikten iradesiydi. Allah'ına söz vermişti ve bu sözünü mutlaka yerine getirmeliydi. Çünkü Allah Celle Celaluhu onun isteğini vermişti. On erkek çocuk ihsan etmişti. Bu sırada Abdullah'ın dayısı Abdullah bin Muire ortaya atıldı. Ey Abdülmuttalip dedi. Vallahi meşru bir mazeret olmadıkça, sen onu kurban edemezsin. Onu kurtarmak için gerekirse bütün malımızı vermeye hazırız. Hiçbir şey değişmiyordu. Kureyşliler ve oğulları yalvarmalarının netice vermediğini görünce bu sefer şöyle bir teklifte bulundular. Ey Abdülmuttalib! Abdullah'ı al, Şam'a git. Orada bir kadın var. Kahin ve bilgin bir kadın. Doğudan batıdan zorlukta kalan herkes, ülkeler aşıp ona gider. Herkesin derdine bir çare bulur. Ona git. Eğer bir çözüm olmazsa gelir, ona göre hareket edersin. Bu fikir, aklına yattı Abdülmuttalib'in. Derhal Abdullah'ı yanına aldı, o denilen yere. Şam'a doğru yola çıktı. Medine'ye geldiklerinde, kahin kadının Hayber'de olduğunu öğrendiler. Oradan Hayber'e gittiler. Arrafe adındaki kahineyi buldular. Her şeyi bir bir anlattı Abdülmuttalip. Kadın sordu, sizde bir insanın diyeti nedir? Abdülmuttalip, on deve, dedi. Bunun üzerine kahin kadın, gidin, on deve hazırlayın. Çocukla on deveyi alıp, ok çektiğiniz yere götürün. Bir tarafta çocuğunuz, diğer taraftaysa on deve olmak üzere, ikisi arasında ok çekin. Eğer ok develere çıkarsa, develeri kurban edip çocuğu kurtarın. Yok, eğer ok çocuğa çıkarsa, her defasında develerin sayısına bir diyet miktarı daha ekleyerek, Rabbiniz sizden razı oluncaya kadar ok çekmeye devam edin. Ne zaman ok develere çıkarsa, onları boğazlayıp kurban edin. Bu şekilde hem Rabbinizi razı etmiş, hem de çocuğunuzu kurban olmaktan kurtarmış olursunuz, dedi. Bu çağrıyı uygun bulan Abdülmuttalip sevinçten uçacak gibi oldu. Vakit kaybetmeden Mekke'ye döndü. Abdülmuttalip ailesi ve Mekke halkı bu habere çok sevindi. Ve Mekke'ye dönüşünün ertesi günü. Abdülmuttalip biricik oğlu Abdullah'ı ve on deveyi alarak Kabe'ye gitti. Kâhin kadının tavsiyesi üzerine Abdullah ile on deve arasında Kur'a çekilecekti. Sevinç içinde memura çek dedi. Çekilen ok Abdullah'a çıktı. Develerin sayısını yirmiye çıkardılar. Memur tekrar oku çekti. Ok yine Abdullah'ı gösterdi. Develer otuza çıkartıldı. Ok yine Abdullah'ı gösterdi. Develer kırk oldu. Yine Abdullah'a çıktı. Elli oldu. Ok Abdullah'a çıkmakta. Sanki ısrar ediyor. Altmış, yetmiş, seksen, doksan. Hep Abdullah'ı gösterdi. Hayret ve heyecan içindeydi Abdülmuttalip. Nihayet. Develerin sayısı yüzü buldu. Tekrar ok çekildi. Merakla bakanlar nihayet derin bir nefes aldılar. Çünkü ok bu sefer develere çıkmıştı. Etraftaki herkes gibi Abdülmuttalib'in de gözleri sevinçle parladı. Fakat onun bu sevinci fazla sürmedi. Derhal ciddileşti. Kendisini fazla teblike imkan tanımadı ve şöyle konuştu. ''Vallahi üst üste üç defa daha ok çekeceğim. Ta ki kalbim mutmain olsun.'' Dediği gibi yapıldı. Çekiliş üç defa daha tekrarlandı. Her defasında... Sevinç çığlıkları atılıyordu. Çünkü üç seferinde de ok develere çıkmıştı. Sonra diz çöktü ve duada bulundu. İşte böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası, kurban edilmekten kurtuldu. Sevgili oğlunun kurban edilmekten kurtulmasına, son derece sevinen Abdülmuttalip, yüz devenin Safa ile Merve arasına götürülüp, yan yana kurban edilmesini emretti. Emri derhal yerine getirildi. Kurban edilen develerin etlerinden, Mekke halkı bol bol istifade etti. Alamadıklarını da kurtlar, kuşlar, köpekler, hayvanlar paylaştılar. O günden itibaren, Kureyşliler ve Araplar arasında bir insan diyetinin yüzdevi olarak kabul edilme adeti işte o gün benimsendi. Henüz gün bitmemişti. Herkes bu olaydan çok mutluydu. Abdülmuttalip, sevgili oğluyla birlikte şehre geliyordu. Kabe'nin yanından geçerlerken, babasından bir hayli geride kalmış Abdullah'ın karşısına bir kadın dikildi. Bu kadın, Abdullah'ın dillere destan, güzelliğine hayran olan. Varaka bin Nevfe'nin kız kardeşi Rukiye'ydi. O da kardeşi Varaka gibi eski mukaddes kitapları okumuş, o kitaplarda ahir zamanda gelecek peygamberin sıfatlarını görmüş ve öğrenmiştir. İç aleminde Abdullah'ın yüzünde o ana kadar hiç kimse de görmediği ilginç bir parlaklığa gördü. Bunu karşı karşıya görünce bu sıfatlarla münasebet kurdu ve bu şerefi başkalarına kaptırmamak için. Abdullah'ın yanına yaklaştı ve fısıldadı. ''Delikanlı biraz dursana.'' Abdullah durdu. Kadın ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Yüzünde parlayan nurun masumiyeti içinde Abdullah ''Babamla gidiyoruz.'' diye cevap verdi. Kadın bu masum cevap üzerinde pek durmadı ve ve asıl maksadını açıkladı. ''Abdullah, benimle şimdi evlenir misin?'' dedi. Abdullah'ın yüzü bir anda kıpkırmızı kesildi. Masumiyetini yırtmak isteyen bu teklife pek aldırmadı ve yoluna devam etmek istedi. Fakat Rukiye ona sahip olmak istiyordu. Arzusunu bir başka teklifle cazip hale getirdi. Eğer, dedi, benimle evlenmeyi kabul edersen, sizin için kurban edilen develer kadar benim çok devem var. Onların hepsini sana veririm. Ama Abdullah, bu cazip teklife de iltifat etmedi ve iffetini sergileyen şu cevabı verdi. Biliniz, haram öyle acıdır ki, Ölüm acısı onun yanında çok hafif kalır. Helal ise çok tatlıdır. Ey kadın! Sen git, açıkça helalinden ara. Şeref ve iffet sahibi olanlar, namuslarını ve dinlerini titizlikle korurlar. Onlar, namussuzluk demek olan bir işe nasıl teşebbüs ve cesaret edebilirler? Bu asil cevabından sonra da Rukiye'nin hüzün ve hayranlığını birleştiren bakışları önünde yoluna devam etti. Günler sonra, evlenmiş bulunan Abdullah, Hz. Abdullah aynı kadınla Mekke sokaklarında bir kere daha karşılaştı. Aynı Rukiye, ona karşı en ufak bir arzu ve hasret belirtisi göstermiyordu. Bilakis, hissiz, bakışları, hayranlık şöyle dursun, çok donuktu. Abdullah sebebini sordu. Ne oldu sana? Halin değişmiş. Rukiye, o gün dedi. O gün alnında esrarlı bir nur parlıyordu. Nasıl olduğunu anlatamam. Onur karşısında kendimden geçtim. Ama şimdi sen de o nuru göremiyorum dedi. Evet, Hazreti Abdullah'ın alnında parlayan nur artık yoktu. Neden? Çünkü o nur, kainatın efendisine hamile olan annelerin en büyüğü Hazreti Amin'e intikal etmişti. Aslında Hazreti Abdullah'a hayran ve meftun olan sadece bu kadın değildi. Kötü ahlaktan uzak, tertemiz ve en güzel haslet ve faziletlerle bezenmiş bu delikanlıya bütün Kureyş kızlarının gözleri çevrilmişti. Ama yüzündeki parlaklığın sırrına akıl erdiremeden, Hak Teala'nın ona ahir zaman peygamberinin babası olmak gibi şereflerin, en büyüğünü mukadder kıldığının hikmetini idrak edemeden. Gün geçtikçe büyümeye devam ediyordu Hz. Abdullah. Büyümesiyle de gönüller etrafında pervane gibi dönüyordu. Hiçbirine iltifat etmiyor, iffet ve namusunu tertemiz koruyordu. Çok sevdiği oğlunun evlenme çağına geldiğini gören Abdülmuttalip, bir an evvel onu mesut bir yuvaya kavuşturmak istiyordu. Ancak ona her yönüyle denk birini bulamıyordu. Aradı, taradı. Beni Zühre kabilesinin büyü, vehbin bin Abdi Menaf'ın yanına vardı, kızı Amine'yi oğlu Abdullah'a istediğini söyledi. Ve teklifi memnuniyet ve sevinçle karşıladı. Sonra da şöyle konuştu. Ey amcaoğlu! Biz bu teklifi sizden önce aldık. Amine'nin annesi geçenlerde bir rüya görmüştü. Anlattığına göre evimize bir nur girmiş. Aydınlığı yerleri ve gökleri tutmuş. Ben de bu gece rüyamda dedemiz İbrahim'i aleyhisselam gördüm. Bana, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah ile kızın aminenin nikahlarını ben kıydım. Sen de onu kabul et, diyordu. Bugün sabahtan beri bu rüyanın tesiri altındayım. Acaba ne zaman gelecekler diye kendi kendime sorup duruyordum, dedi. Bunları duyan, Abdülmuttalip sevincinden, Allahu Ekber, dedi, tebessüm etti. Vehbin kızı Amine, hem güzellik, hem ahlak, hem de nesep itibarıyla Kureyş kızları arasında en yüksek mevkiye sahipti. Henüz 14-15 yaşlarındaydı. Abdullah ise, bu sırada 23-23, 24 yaşlarındaydı. Kısa zamanda düğün yapıldı ve kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya getirecek mesut o aile yuvası kurulmuş oldu. Henüz evlilikleri üzerinden bir hafta geçmişti veya birkaç hafta. Birçok kimsenin fark ettiği garip bir durum yaşandı. Hazreti Abdullah'ın yüzünde artık nur yoktu. O nur, Hazreti Amine'nin alnında parlamaya başladı. Demek ki artık Hazreti Amine hamileydi. Evliliklerin ilk ayları neşeyle geçti. Hazreti Abdullah, bir ticaret kervanına katılarak Suriye'ye gitti. Gidiş, o gidiş oldu. Hz. Abdullah, bir daha Amine'nin yanına ve Mekke'ye gelemeyecekti. Aylar sonra Mekke'ye dönen ticaret kervanı arasında o yoktu. Vefat haberi geldi. Hz. Abdullah, ticaret yolculuğundan dönüşte, Medine'de aniden hastalanmış ve onu orada dayılarının yanında bırakmışlardı. Bu haberi alan babası, derhal oğlu Haris'i Medine'ye gönderdi. Haris, Medine'ye varıncaya kadar her şey olup bitmişti. Hz. Abdullah, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemi bir kerecik olsun yüzünü, görmeden ebedi aleme göç etmişti. Ve orada Adi bin Neccaroğullarından Nabiha'nın evinin avlusuna defnedildi. Haris bu acı haberi alıp Mekke'ye getirdi. Mekke bir anda matem havasına büründü. Genç ihtiyar, küçük büyük arasında fark gözetmeyen ölümün Abdullah'ı o genç yaşında beklenmedik bir zamanda sinesine alışığı Abdülmuttalip ailesini çok üzdü. Mekke halkı da gözyaşlarıyla onların teessürüne iştirak etti. Düşünün henüz gencecik bir gelin Hazreti Amine onun üzüntüsü nasıldır? İmkan var mıdır? Haberi duyduğu andan itibaren bir mum gibi erimeye yüz tuttu. Günlerce gözyaşlarını tutamadı. O ağlarken bütün insanlığın gözyaşını beraberinde getireceği nurla silecek ve acılarını dindirecek zatın dünyaya gelişine tam iki ay kalmıştı. Hazreti Amine bu olaydan duyduğu derin üzüntüyü gözyaşları arasında yazdığı bir şiirle şöyle dile getirecekti. Artık Mekke'nin Betha kolu Haşim oğullarından boş kaldı. Mekke Haşim oğullarının şanından mahrum kalacak. Ölümün davetine uyarak, evinden örtüler ve kefenler içinde çıkıp kabre gitti. Ölüm, yeryüzünde yıllarca dolaşıp dursa, insanlar arasında Haşimoğlu gibi bir yiğit bulup, boşluğunu dolduramaz. Dostları onun tabutunu taşımak için koşuştular, onu elden ele alıp götürdüler. Ne yazık ki ecel, hiç beklenmedik bir zamanda onu çekip kendisine aldı. Halbuki o, ne kadar güzel, ne kadar cömert ve ne kadar da merhametli biriydi. Hz. Abdullah yeni evliydi. İstikbalini temine yeni yeni hazırlanırken, dünyaya gözlerini yummuştu. Bu sebeple maddi planda geride son derece mütevazi bir miras bıraktı. Ümüm Eymen Bereki adında kainatın efendisini çok seven bir cariye, beş deve, birkaç koyun, bir kılıç ve bir miktarda gümüş para. Fakat geriye Allahu Teala'nın lütfuyla İki cihanın güneşi olacak, hayırlı bir evlat bıraktı. Nuruyla alemi aydınlatacak bir zat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhisselam henüz dünyaya teşrif etmediler. Fil Vakası Az bir zaman vardı. Kabe'ye her taraftan insanlar akın akın gelip hac mevsiminde ziyaret yapıyorlar. Kabe'nin bu kadar çok ziyaretçi toplamasını bazıları hazmedemiyor. Bunların en başında Habeş Meliki'nin Yemen valisi Ebrehe Eşrem var. Ebrehe, Kabe'ye olan o insan akınını önlemek için, Bizans imparatorunun da yardımıyla, önce San'a şehrinde, Kulleys adında bir kilise yaptırdı. İçine büyük masraflar sonucu, altın ve gümüşlerle süsledi. Dışını çeşitli yerlerden getirttiği, son derece kıymetli taşlarla donattı. Öyle ki, o anda yaptırdığı kilisenin bir benzeri hiçbir yerde yoktu. Göya Ebrehe, halkı buraya çekecekti. Dolayısıyla Kabe'ye karşı gösterilen muazzam teveccühü, aklınca ortadan kaldıracaktı. Ebrehe, kilisenin inşası bittikten sonra, Habeş hükümdarına takdirini kazanmak niyetiyle şu mektubu yazdı. Hükümdarım, senin için öyle bir mabet yaptırdım ki, şimdiye kadar ne bir Arap, ne bir Acem, onun gibisini yapmış değildir. Arapların hacını buraya çevirmedikçe de, asla yolumdan dönmeyeceğim. Fakat Ebrehe'nin bütün bu masraf ve gayretleri, boşa çıktı. Yaptırdığı kilisenin müstesna tezyinatını, ve muhteşem yapısını görmek için birçok kimse geldi. Ama sadece meraklarından dolayı. Kabe'ye olan Akın yine eskisi gibi eksilmek şöyle dursun artarak devam ediyordu. Ebrehe'nin Kabe'ye olan teveccühü kırmak niyetiyle muhteşem bir kilise yaptırdığı, Araplarlaca yine bilindi, duyuldu. Bu arada Kinane kabilesinden Nevhel adında biri bu kiliseyi kirletmeyi aklına koydu. Bir gece yarısı giderek kuleysin içini dışını pisliğiyle kirletti sonra da kaçıp memleketine döndü. Bu olay insanların Kabe'ye de teveccühünün devam etmesinden zaten fazlasıyla öfkelenmiş bulunan Ebrehi'yi büsbütün çileden çıkarttı. Hadiseyi Araplardan birinin yaptığını öğrenince, Araplar bunu Kâbelerinden yüz çevirttiğim için yapıyorlar. Ben de onların Kâbesinde taş üstünde taş bırakmayacağım diye yemin etti. Sonra da Kâbe'yi yıkmak gayesiyle Mekke üzerine yürümeye hazırlandı. Habeş Necaşisinden Mahmud adındaki meşhur fili istedi. Necashi o sırada dünyada büyüklük ve kuvvetçe eşsiz olan o fili Ebrehe göndererek onun arzusunu yerine getirdi. Ebrehe ordusunu hazırladı ve Mekke'ye doğru yola çıktı. Mahmut adlı fille ordunun önünde o da Mekke'ye doğru ilerliyor. Bu arada bazı Arap kabileleri bu büyük orduya karşı çıkmaya çalıştılar. Lakin başarılı olamadılar ve Ebrehe tarafından mağlup edildiler. Ebrehe, ordusuyla Mekke'ye yakın Muammis denilen mevkiye gelince, bir süvari birliğini öncü olarak gönderdi. O süvari birliği, Mekke civarına kadar sokularak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi, Abdülmuttalib'in 200 devesi de dahil Kureş ve Tiham melilerin sürülerini gasp etti. O sırada Abdulmuttalib Kureş kabilesinin reisiydi. Ebrehe bir elçi yolladı Kureşlilere. Ben sizinle harp etmek için değil, şu mabedi yıkmak için geldim. Eğer bana karşı koymazsanız kanınızı akıtmaktan vazgeçerim. Şayet ''Kureyş kabilesinin reisi benimle harp etmek istemiyorsa, benim yanıma gelsin.'' Kureyş reisi Abdülmuttalib'in elçiye cevabı şu oldu. ''Allah adına yemin ederiz ki, biz kendisiyle harp etmek istemiyoruz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Yalnız bu mabet Allah'ın evidir. Onu yıkılmaktan ancak Allah koruyabilir.'' O kendi mukaddes beytini muhafaza etmezse, bizde Ebrehi bu hareketinden vazgeçirecek güç ve kuvvet zaten yoktur. Sonra Abdülmuttalip, o elçiyle beraber, Ebrehe'nin yanına vardı. Abdülmuttalip, heybetli bir görünüşe sahipti. Onu bu haliyle gören Ebrehe, içinden kendisine karşı, gayri ihtiyari bir hürmet hissi duydu. Ona şerefli bir misafir muamelesinde bulunduktan sonra arzusunun ne olduğunu sordu. Abdülmuttalip istediğini belirtti. Askerlerin 200 yüz almışlar. Benim isteğim develerimin bana verilmesi. Ebrehe bundan hiç hoşlanmadı ve alaylı bir tavırla seni görünce büyük bir adam zannetmiştim. Konuşmaya başlayınca pek de öyle büyük olmadığını anladım. Ben senin ve atalarının tapınağı olan kabe yıkmaya geldim. Sen ondan söz etmiyorsun da aldığım 200 deveden bahsediyorsun ha? Dedi. Abdülmutalip, Ebrehenin alaylı tavrını aldırmadan bak. ''Ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin de bir sahibi ve koruyucusu vardır. Elbette onu koruyacaktır.'' dedi. Bu sözler Ebrehe'yi hiddete getirdi ve şöyle konuştu. ''Sen ne diyorsun? Onu bana karşı kimse koruyamaz.'' Abdülmuttalip yine sözün altında kalmadı. ''Orası beni ilgilendirmez.'' dedi. İşte sen ve işte o. Ebrehe, Abdulmuttalib'in gasp edilen develerini geri verdi. Abdulmuttalib ordugahı terk ederek Mekke'ye geldi ve olup bitenleri Kureyşlilere anlattı. Ayrıca 200 deveyi de Allah için kurban etmek üzere işaretledi ve serbest bıraktı. Abdülmuttalip, Ebrehe ordusunun şerrinden ve zulmünden korunmak için Mekke'yi boşaltmalarını herkese tebliğ etti. Kendisi de birkaç kişiyle birlikte Kabe'nin yanına vardı. Kabe'nin kapısının halkasına yapıştı. Ey Allah'ım! Bir kul dahi evini barkını korur. Sen de kendi evini koru. Ta ki yarın onların salipleri ve kuvvetleri senin kuvvetine üstün gelmesin. Mekke boşaltıldı. Halk dağ başlarına ve kuytu yerlere sığınarak Ebrehe ordusunun yapacaklarını beklemeye koyuldu. Mekke mahzun, Kabe mahzun, Kureyş mahzundu. Ertesi günün sabahı. Mekke üzerine yürüyüp Kabe'yi yerle bir etmek için Ebrehe ordusunda hazırlıklar tamamlandı. Tek bir işaret bekliyorlardı. Tarih, Miladi 571 17 Muharrem, Pazar Ordu hareket edeceği sırada Ebrehe'ye kılavuzluk görevini üzerine almış bulunan Nüfe'il bin Habib adındaki adam, büyük fil Mahmud'un kulağına eğilerek şunları fısıldadı. Çök Mahmud, sağ salim geldiğin yere dön. Sen Allah'ın mukaddes saydığı beldedesin. Bu sözleri söyledikten sonra o ordudan koşarak kaçtı bir dağa sığındı. İlginç olaylar başlayacaktı. İlk olarak Nüfeyl'in bu sözleri üzerine o kocaman fil birdenbire çöküverdi. Kaldırmak için her tedbire başvurdular fakat bir türlü başaramadılar. Yönünü Yemen'e doğru çevirdiklerinde koşuyor, Şam'a doğru çevirdiklerinde yine koşuyor, Doğu tarafına yönelttiklerinde Aynı şekilde durmadan gidiyor, koşuyordu hatta. Ancak yüzünü Mekke'ye doğru çevirdiklerinde, adeta bacaklarındaki kuvvet birdenbire veriyor ve çöküyordu koca fil. Bu heyecanlı anda, kimsenin o filin bu hareketine akıl erdiremeyip düşündüğü sırada, Cenab-ı Hak, Celal ismiyle tecelli etti. Ve Kur'an-ı Kerim'de, Ebabil diye adlandırılan kuşları, deniz tarafından, Ebreh ordusunun üzerine salıverdi. Küçücük kuşlar, kırlangıçlara benzeyen, bu kuşların her biri, biri ağzında, ikisi de ayaklarında olmak üzere, nohut veya mercimek tanesi büyüklüğünde, üçer taş yüklenmiş. Bu taşların isabet ettiği her asker anında yerde debelenip ölü veriyor. Taş yağmuruyla karşı karşıya kalan askerler şaşırıp kaldılar. Bir anda karargah yıkılan yere serilen insan ve hayvanlarla doldu. Kendilerine taş isabet etmeyenlerse kaçışmaya başladılar. Ebrehe de Canını zor kurtaranlar arasında yerini aldı. Fakat, aldığı bir taş yarasıyla sonradan o da, arzusuna muvaffak olamadan, ölüp gitti. Bu arada, Kabe üzerine yürümemenin bir mükafatı olarak, o fil de sağ kurtuldu. Cenab-ı Hak, Evrehe ordusuna, ebabil kuşlarını musallat ettikten sonra, Ayrıca arkasından sel halinde yağmur yağdırdı. Yağmur seli, Ebrehe ordusunun ölülerini de sildi, süpürdü ve denize döktü. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Fil suresinde bu olayı bize şöyle haber verdi. Ey Resulüm! Kâbe'yi tahrip etmek isteyen asabı file, fillerle teçhiz edilmiş Ebrehe ordusuna Rabbinin ettiğini görmedin mi? Onların kötü niyet ve teşebbüslerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar salıverdi. Onlara sicilden, pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Derken Rabbin, onları kurtlar tarafından kemerilip doğranan yenik ekin yaprakları haline getirdi. Bu hadise, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin bir deliliydi. Zira dünyaya gözlerini açmaya az bir zaman kala meydana gelmiş ve doğum yeri, sevgili vatanı ve kıblesi olan Mekke ve Kabe i Muazzama harika ve gaybi bir surette Ebrehe ordusunun tahribinden korunmuştu. Evet. Cenabı Hakk'ın rahmet ve hikmeti elbette Habibinin yüzü suyu hürmetine bu muazzam mabedi Ebrehe ordusuna çiğnetmeye müsaade etmezdi etmedi de. Değerli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmaya çalıştığımız bu programın ilkinin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki bölümde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelişi ve çocukluk yıllarından okumaya devam edeceğiz. Sizleri en emin olana emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.